94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Müzey Empervan'a teşekkür ediyoruz yayına başlarken. Evet bir yazı okudum. Yazı Dedalus dergisinde 2013 kış sayısında çıkmış bir yazı. Ve yazarları Naomi Oreskes ve Eric Conway. Naomi Oreskes ve Eric Conway'i soft Doubt kitabından Mürcan's yani... E. E, Neydi? Kuşku şüphe tacirleri mi? veya ne? şüphe, şüphe tacirleri, kuşku tacirleri kitabından tanıyoruz. İklim değişikliği konusundaki inkarcı kampanyanın nasıl geliştiğini ve ta 1960'lardan, 50'lerden bu yana inkarcılığın nasıl bir yol aldığını anlatan bir kitap. Naomi Oreskes'te Eric Conway'de bilim tarihçisi yani aslında kendileri tarihçi. Dolayısıyla bu sefer değişik bir tarihçilik yapmaya karar vermişler ve yazdık, yazdıkları yazının başlığı Batı uygarlığının çöküşü, gelecekten bir görünüş başlığını taşıyor. Yazı şöyle yazının girişinde bir yazarların notu diye bir bölüm var orada açıklıyorlar diyorlar ki bilim kurgu yazarları geleceği kurgularlar tarihçiler ise Geçmişi yeniden yapmaya çalışırlar. Ama sonuçta diyor her ikisi de e, bugünü anlamayı amaçlar. Yani bilim kurgu yazarının geleceğe bakışı da tarihçinin geçmişe bakışı da bugünü anlamayı amaçlar. Biz de diyor bu e, denemede bu iki türü birleştirdik, birleştirmeye çalıştık. Ve gelecekteki bir tarihçinin gözünden, onun kaleminden, onun yazdığı bir makaleyle... Mevcut bugünümüzü ve muhtemel yarınımızı ya da geleceğimizi anlatmaya çalıştık. Bunun nedeni de Batı kültürünün 300. yılında yani bu Batı kültürünün başlangıcını işte aydınlanmayı 1773 gibi herhalde alıyor. Alıyor. Bunun tam 300. yılında 2073'te Batı uygarlığının çökmüş olması ve bunu da bizim diyor... Tarihçimiz hani geçmişteki karanlık çağlardan bir diğeri, geçmişteki karanlık çağların bir tekrarı olarak gördüğü bu bizim aydınlanmanın sonunu 300. yılında ortaya çıkan Batı uygarlığının çöküşünü. ...anlatıyor diyor. Bu tarihçi... ...24. yüzyılda yazıyor bu satırları. Yani biraz sonra biraz özetlemeye... ...çalışacağım çünkü uzunca bir yazı. Satırları 24. yüzyılda ve... E, ...2. Çin Halk Cumhuriyeti... ...denen ülkede yaşayan bir... ...tarihçi olarak yazıyor. E, iki, ve anlattığı dönem... ...1988 ile 2073 yılları... ...arasında yaşamış olan... period of Penumbra... ...dediği bir dönem. Yani... E, gölgeler, gölge dönemi mi, gölge çağı mı demek? Evet, gölgeler çağı, evet. Yani alacak aranlık çağı da diyebiliriz belki. Yani. Veya alacak aranlıkça. Yani gerçeklerin e, gölgede bırakılması gibi evet. e, bir anlamı var e, ve bunu 2074'te başlayan büyük çöküş ve kitlesel göç e, takip ediyor. Yani oraya kadar getiriyor yazı. 2074'de kadar getiriyor neler olduğunu anlatıyor. Diyor ki yani tarih öncesinde pek çok uygarlık, pek çok toplum yükseldi ve çöktü. Bunları biliyoruz. Yani dolayısıyla ta 24. yüzyıldan yazan bir tarihçi için tabii yani aydınlanmanın getirdiği Batı uygarlığında çökmesi gayet doğal. Yani diğerleri de çöktü, bu da çöktü. Fakat burada ilginç olan şey diyor, diğerlerinin çökme nedenleri konusunda hani fazla bir bilgimiz yok Ve o dönemde bu çöküşün bilin, bilinmediği konusunda bilgimiz yok. Ama Batı Uygarlığı ilginç bir şekilde diyor, Batı Uygarlığı bu çöküşü sadece tahmin edilebilir olmakla kalmıyordu, zaten tahmin ediyorlardı diyor. Fakat burada ortaya çıkan büyük soru diyor, en e, çarpıcı soru diyor, e, bunu bildikleri halde, e, bu çöküşün geleceğini gayet iyi bildikleri halde neden buna izin verdiler? Ve e, bunun nedenlerini gayet bir akademik bir e, şeyle... E, anlatıyor. Önce işte e, şeyden başlıyor. E, karbondioksitin e, sera etkisi ortaya çıkarmasının ortaya çıkışını falan bildiğimiz konuları anlatıyor. E, bu dönemde ilk yıllarda diyor kirliliklerin ortaya kirliğin e, Kirliliğin anlaşılması bilimsel olarak anlaşılması sırasında diyor. İşte e, çözüm bunun seyrelmesidir diye bir anlayış vardı ama diyor sonra başta DDT daha sonra kloroflorokarbonlar hani satüre olmasından atmosferde çok fazla birikmesinden sonra bunun doğru olmadığı yani bazı kirleticilerin artık dilüye olamadığı, dağılamadığı ve çözülemiyor, çok çözülemiyor. fazla yoğunlaştı ve sorun yarattığı ortaya çıktı ve işte konsept değişmeye başladı ve daha sonra da karbondioksitin ve metanın böyle olduğu anlaşıldı falan. Buraları biraz hızlı geçeyim. Bu dönemlerde Ee, şeyler e, bilim insanları diyor insan aktivitelerinin bu fiziksel ve biyolojik e, fonksiyonlarını gezegenin çeşitli şekillerde e, etkilediğini ortaya koydular. Ve o çağa antroposen çağı adını da verdiler diyor. Tarihçiler. insan çağı yani. Evet insan çağı. Tarihçiler yani 24. yüzyılın tarihçileri. 1988'i. Penumral e, çağın yani işte Alacakaranlık çağının başlangıcı olarak kabul ederler. Çünkü e, hükümetler arası iklim değişikliği paneli bu yıl kuruldu. E, ve bundan sonra işte e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği sözleşmesi imzalandı e, falan. Fakat bu e, sözleşmeler sırasında bir türlü e, iklim değişikliğinin e, durdurulması için gerekli adımlar atılmadı. Bunun birkaç nedeni vardı diyor. Bunlardan bir tanesi... E, bunun belirsizliği üzerine çok ağır eleştiriler yapılıyor olması. Aynı bu e, Microsoft Dağıt'ta anlattıkları e, kuşku tacilerinde anlattıkları e, inkarcıların şeyini anlatıyor. E, biraz. E, bazı ülkelerde diyor e, Amerika'nın e, bir şey yapmamasını bahane olarak gösterdiler ya da gerekçi olarak gösterdiler ve bu dönemde e, milenyumun sonunda 20. yüzyılın sonunda bu e, inkar ...çok yaygın bir hal aldı... Ee, ...ve o dönemde de... ...işte bu belirsizlik teoremi... ...yani iklim değişikliğinin olup olmadığı belli değil... ...aslında tam olarak teoremi... ...bütün e, işte endüstriyelistler, bankerler... ...ve bazı politik liderler tarafından... ...yayılıyordu diyor. 2000'in 2000'lerin başlarında... E, ...tehlikeli, antropojenik... ...yani insan kaynaklı... E, ...iklim e, şeyi... E, ...iklim değişiklikleri... ...iyice yayıldı. Orman yangınları... ...seller... Fırtınalar, sıcak dalgaları yoğunlaşmaya başladı. Fakat diyor bu dönem, bu inkar dönemi nedeniyle bunlar tamamen göz ardı edildi. Bunun diyor iki nedeni vardı. Bunlardan bir tanesi aktif inkar. Yani zaten çeşitli nedenlerle bu iddialara inanmayanlar, işte petrol şirketleri vesaire. Bir de pasif inkar vardı diyor. O da diyor bu konuyla ilgili bir şey yapmanın hayat biçimini ve bütün e, altyapıyı değiştirmenin gerekli olduğunu düşünmeyen e, bir pasif inkar e, vardı e, diyor. İşte ondan sonra yani şeyler de bilim insanları da ilginç bir şekilde o zamanlar diyor. Tek et, e, olayları bütüne uygulamanın doğru olmadığını iddia etmeye başladılar. Şimdi bunu tuhaf karşılıyor. 24. yüzyılda niye böyle yaptıklarını evet. tam anlayamıyorum. E, fakat biraz sonra anlatacak bilim insanlarının bu e, tavrının nedenini. İndirgemecilikten bahsedecek herhalde biraz da. E, evet biraz öyle. Biraz istatistik e, saplantısından bahsedecek. E, sonra 2009'da işte Kopenhag'da son bir şans kaçırıldı e, diyor. E, ve tam bu şeyin ardından 2009'daki bu şansın kaçılmasının ardından. E, bu arada diyor iklim değişikliği çok yoğunlaşıyordu. 2010'da. Ee, büyük bir işte Rusya'da 50 bin kişinin öldüğü büyük bir sıcak dalgası yaşandı ardından e, Avustralya'da 250 bin kişi etkilendi bu sellerden ve Amerika Birleşik Devletleri'nde e, kış gelmeyen bir yıl e, adı verilen bir şey yaşandı fakat sonradan biz biliyoruz ki diyor bu kış gelmeyen yıl lafı çok o gün için doğru bir laf değildi çünkü 2021 yılında diyor o meşhum e, sürekli yaz başladı. Ve o yıl 500 bin kişinin öldüğü, 500 milyar dolarlık kayıpların olduğu bir şey yaşandı. 2021. 2021'de. Bunu tabii herkesin bildiği bir şey olduğu için kısa geçmiş. Evet, özetliyor, özetliyor. Bu arada diyor o günlerde 2021'den bahsediyor. Batı dünyasında evcil kedi ve köpeklerin çok fazla etkilenmesi bayağı bir şey yaptı. Gündemi meşgul etti diyor. Ama diyor ondan sonra 2021'den sonra bu anomali de normal haline geldi. Yani kedilerin, köpeklerin, evcil hayvanların ondan, da yaşayamadığı ya. bir dönem diyor. Ee, bu dönemde işte aydınlanmanın çocuklarının üzerine e, cehalet ve inkarın gölgesi düşmüştü. Biz bu yüzden bu çağa e, işte alacakaranlık çağı veya gölge çağı. E, ...ismini verdik. Ve o dönemde de işte... ...büyük enerji geçişi denen... E, şey ...şans kaçırıldı tamamen diyor. E, şeyin bu... ...penumbral çağın... E, ...ilk dönemlerinde bilim insanları... ...alarmist olmakla e, suçlandılar ve... Ortalığı e, telaşa, e, telaşa vermekle suçlandılar. Bunu da kendi kariyerleri için... ...yaptıkları söylendi. Yani kendi çalışmalarına fon bulabilmek için dikkat çekmek için, kendi sosyal durumlarını sağlamlaştırmak için yaptıkları ortaya çıktı. Hatta diyor şöyle ilginç bir şey oldu. 2012'de bu yalnız doğru tabii. Bu arada söylediklerinin yani 2012'den önce söylenen her şey doğru tabii. 2012'den sonrakiler kurgu. 2012 yılında North Carolina'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sea Level Rise Denial Bill diye bir şeye geçti. Bunu ben duymamıştım. Açıkçası. Ben duymuştum da ben radyoda konuşma fırsatımız olmadı. evet Geçen evet. sene e, North Carolina'da e, ne oluyor? Eyalet hükümeti herhalde. Evet, eyalet hükümeti, eyalet hükümeti e, deniz seviyelerinin yükselmesinin e, konuşulmasını yasaklamış. Yasaklıyor evet. Bundan bahsetmek yasak oldu. Ben bunu maalesef... Gördüğüm halde itiraf ediyorum Belki yani gerçek olduğuna inanamamış olabilirsiniz böylece. evet, de durmamış. E, tarihçi diyor ki 24. yüzyıldan konuşan tarihçi, yazan tarihçi, başlangıçta diyor bu sea işte deniz seviyelerinin yükselmesi inkar yasası başlangıçta hani şey yapıldı, gülünüp geçildi başlangıçta. Fakat diyor daha sonradan bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal e, istikrar koruma yasası. ...çıkartıldı 2022'de... ...ve bu bir norm haline geldi... ...ve o olaydan, o yasadan sonra... ...300 kadar... ...bilim insanı... ...işte aşırı derecede... ...alarma geçirmekten ve insanların... ...şeyini, güvenliğini tehlikeye atmaktan... Göz ...toplumun güvenliğini... Evet, ...tehlikeye atmaktan hapse atıldılar... Diyorum ...2022'den sonra... Ve daha sonra işte bir takım doktrinlerden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni doktrinler ortaya çıkıyor falan. Peki diyor gerçekten bilim insanları bu şeyleri egzecere etmişler miydi? Yani abartmışlar mıydı iklim değişikliğini? 2010 civarında ortaya çıktı ki bilim insanları abartmak değil tamamen az, e, az söylemişlerdi. Ve görmezden gelmişlerdi pek çok şeyi. Peki neden görmezden gelmişlerdi? Şimdi asıl soru cevabını aradıkları bir bilim tarihçisi olarak soru bu. Nasıl olur da? Ee, bilim insanları bu kadar iyi bildikleri bir şeyi görmezden geldiler ve az gösterdiler. Bunun iki nedeni olabilir e, olduğunu düşünüyoruz diyor. Bir tanesi daha sonradan diyor e, hayatta kalanlar için çok hayati bir anlam taşıyan insanın adaptif iyimserliği e, fenomenidir diyor. Uyum. Uyum fenomeni yani insanların e, uyum sağlamaya yok e, nasıl denir? uyum sağlamak için iyimser olması. Değil evet, mi? Evet. Adaptive optimizm. Bu daha sonradan sağ kalanlar için büyük bir şey yaradı diyor bu adaptasyon kapasitesi. Yoksa uyum sağlayamıyorsan dayanamıyorsun. Dayanamıyorsun. Fakat diyor bu soruya yine de diyor yani bu da yeterli değil. Bilim insanların neden böyle bir durumda olduklarına cevap vermenin yolunu batı e, doğa bilimlerinin temelini aldığı dinsel kurumların yapısında aramak lazım diyor. Şimdi diyor şeyler bilim ortaya çıkarken aydınlanma sırasında bilim adam bilim insanları kendi şeye karşı yani dinsel hegemonyaya karşı ortaya çıktıkları için kendi bilimsel standartlarının entelektüel standartlarının yükselmesini her şeyin önünde tuttular. Yani her şeye bir kanıt. ...mutlaka çok sağlam kanıtlar aramak gibi bir şeye başladılar diyor. Ve e, istatistiksel anlamlılık denen bir kavram birdenbire çok yaygınlaştı. İstatistiksel anlamlık kavramı diyor. E, bu da bugünkü bilgilerimize göre diyor işte lineer olmayan sistemlerin, stokastik proseslerin... E, ...ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz bir bugünkü dönemde 24. yüzyılda... ...bu yüzde 95 güven aralığının niye bu kadar önemli olduğunu anlamak zordur diyor. <gülüyor> E, fakat 20. yüzyıl e, bilim insanları e, düşündüler ki, inandılar ki bu Fisheryen yani, istatistik e, modelindeki e, eğer bir şeyin olma e, ihtimali, olmama ihtimali 20'de birden daha az değilse o şey yoktur. Yoktur diye. E, yok sayıyorsun. Yok sayıyorsun. Bunu bir e, şey olarak korudular. Bir tür e, dogma dememiş burada ama hani onun gibi bir bilimsel dogma e, haline getirdiler diyor ve diyor e, pek çok diyor işte nedensel mekanizmalar fiziksel kimyasal biyolojik olarak e, ortada olan e, ve hani iklimin ısınması ile ilgili e, ilgisi olan mekanizmalar sif bu nedenle diyor kanıtlanmamış kabul edildi ve göz ardı edildi e, diyor ve e, bunun nedenini yüzde 95 güven aralığının bilim insanları arasında onların disiplinler ciddiyetini gösteren bir sosyal konvansiyon olmasıydı. Evet, yani. Tamamen buydu diyor. Yani aslında biraz ağır ol ki molla desinler yani. <gülüyor> Ay aynen aynen öyle aslında ve diyor bunu da şuna bağlamış. En çok yazın, en beğendiğim yanı bu oldu. Tıpkı diyor önceki yüzyıllarda dinsel önderlerin ya da dinsel din insanlarının, din adamlarının moral sağlamlıklarını göstermek için çilecilik, işte değişik giyimler, davranışlar, işte yiyecekler gibi şeylerle kendilerini inkar, ya yani işte buna çilecilik ya da inkar mı denir? Kendini evet. inkar'a gitmeleri gibi diyor. 20. yüzyıl şeyleri de diyor. Bir tür entelektüel kendini inkar geliştirdiler. Böylece ne kadar sağlam olduklarını. Ee, ne kadar sarsılmaz olduklarını kanıtlamaya çalıştılar. Bunu doğrudan bu dinsel e, kurumsal kurumlarla olan e, şeye bağlıyor. E, ve bu tip 1 hata tip 2 hataya girmiş. E, yani bu tip 1 hatanın istatistikteki yani olmayan bir şeyi var gibi çıkartma hatasını çok önemsediler diyor. Yani bunun ya, o kadar önemli olmadığı ortaya çıktı diyor. E, sapma yapmış yani. Evet. Buna aslında devam edelim ama isterseniz biraz e, aralıksız konuştum. Bir müzik arası verelim. Tam da e, bu sene e, 40. yıl olduğu için e, çalmıştık. E, geçen aylarda Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon albümünden son bölümü e, bu Penumbra e, penumbral e, çağın e, şeyine çalalım. E, tutulma Eclipse. <gülüyor> Evet alttan e, yavaş yavaş Eclipse'in ve Dark Side of the Moon'un kalp atışları geliyor. Biz de devam edelim. Ne, neyi okuyorduk? Naomi Oreskes ve Eric bir bilim kurgu tarihçisi. E, bilim kurgu tarih makalesi. 24. yüzyılda Batı uygarlığının nasıl çöktüğünü anlatan bir tarihçinin, Çinli bir tarihçinin e, yazdıkları. <gülüyor> i̇şte e, bilim insanları neden bütün bu olan biteni göremediklerini uzun uzun anlattıktan sonra... Bir takım rakamlar veriyor. Bunları biliyoruz aslında. İşte 2012'ye kadar 365 milyar ton karbon atılmıştı atmosfere. Sonra bu katlanarak arttı. Bunları anlatıyor. Bu arada verdiği bilgiler tabii tamamen yaşanan şeyler aslında. Yani bugünlerde nasıl olup da şey yapmadı. Hem burada önemli bir şey var. Dönüm noktası 2005 yılındaydı yaşandı diyor. Yani iklim değişikliği ilgili dönüm noktası 2005'ti. O zaman diyor... Amerika Birleşik Devletleri enerji enerji politikaları şeyi, kanunu shale gazı yani kaya gazının çıkartılmasına izin verdi. Ve ondan sonra diyor o dönemde ilk bir yıl içerisinde sadece 5 trilyon cubic feet olarak vermiş burada çıkartılmıştı. Ama 2035'e gelindiğinde bu 13.6'ya ve 2015 pardon 2035'te yıllık 250 e, kübik feete fırladı. Yani bu şeyin e, çok artması ve bunun da şöyle bir etkisi oldu diyor. Bir şey de anlatmış aynı şekilde Alberta'daki e, işte kum katran kumlarının katran, çıkartılması kumlu. bunun şöyle bir etkisi oldu. O dönemde geleceği sanılan yapıla, yapılacağı umulan büyük enerji geçişi bu nedenle yapılamadı. Çünkü doğalgazın e, fiyatı hızlı bir şekilde düştü. Ve bunun için e, şirketler vesaireler ve hükümetler bu geç, Üstelik de diyor şöyle bir yanlış konsept kullandılar o zaman ne yazık ki diyor. E, yenilenebilir enerjiye geçiş yakıtı olarak doğalgazı adlandırdılar. Ve bu yanlış konsept yüzünden büyük bir şans kaçırıldı ve yenilenebilir enerjiye geçiş başarılamadı. Medeniyet battı diyor yani. Sonra nasıl oluyor? <gülüyor> 2040 40 yılına gelindiğinde artık buraları biraz atlayarak geçiyorum. 2040 yılına gelindiğinde sıcak dalgaları ve kuraklıklar normaline e, gelmişti. Afrika'nın ve e, Asya'nın kırsal kesimlerinde büyük bir göç başladı ve e, nüfus giderek azalmaya başladı. E, fakat hala diyor e, deniz seviyelerinin yükselmesi 9-15 santim civarındaydı. Çok yükselmemişti. Bu arada e, 2041 yılında kuzey hemisferindeki, kuzey yarım küredeki Yaz hiç beklenmedik bir sıcak dalgasıyla geçti ve bütün şeyi sildi tarımsal üretimi evet. sildi. Çok büyük göçler başladı. İşte susuzluktan şeyin artışından böcek popülasyonundaki aşırı artıştan tifüs, kolera, dank ateşi, sarı humma ve ilginç bir şekilde nedeni hala anlaşılamamıştır diye parantez içinde almış AIDS gibi hastalıkların çok artmasından dolayı. Ee, özellikle e, insan popülasyonları e, kuzeye doğru kaymaya başladılar e, ve Amerikan hükümeti e, bu yılda 2041'de savaş yasası e, ilan etti. E, bu şeyleri önlemek için e, açlık isyanlarını ve yağmalı yağmacılığı e, gıda isyanlarını ve yağmacılığı e, şey yapmak için ve o yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada birleşiyorlar ve kuzey. Birliği diye bir şey kuruyorlar. Aynı yıl Avrupa Birliği de aynı şekilde Avrupa Birliği vatandaşlarının kuzeye doğru göçünü e, istiyor ve İskandinavya ve İngiltere'de bir tür Avrupa Kuzey e, Birliği gibi bir şey e, kuruluyor. Burada e, ilginç bir şekilde e, Çin yani, önü, daha sonraki yıllarda e, artık burayı hızlı geçmek zorundayım. Başka pek çok felaket oluyor. Grönland ve Yani şeye başlıyorlar arada çok hızlı onu söyleyeyim bir şey denemesi yapıyor Bak bakıyorlar ki e, mümkün değil e, iklim değişikliğini durdurmak e, büyük bir e, geoengineering denemesi yapmaya karar veriyorlar mühendislik, mühendislik denemesi <gülüyor> ve e, atmosfere e, aerosol enjeksiyonuna başlıyorlar çok büyük miktarlarda tonlarca parçacık atıyorlar, parçacık atıyorlar. bunlar e, diyor e, işte 0.1 derece düşürmesi bekleniyordu yıllık olarak ve ilk 3 ilk yıl İşe yaradı. Fakat dördüncü yıl işte bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Beklenmedik bir etkisi ortaya çıkıyor ve tam tersine ısınma artıyor. Isınma arttıktan sonra bu metan yataklarını tetikliyor. Metan yataklarını tetikledikten sonra ısınma 5 dereceye çıkıyor. Onun tetiklediği şeylerle falan neticede 2073 yılına yani aydınlanmanın 300. yılına gelindiğinde... Ee, sıcaklık artışı 11 derece e, çıkıyor. 11. 11 dereceye çıkıyor. Çünkü bu yapılan yanlış e, şeyler nedeniyle tetikliyor, tetikle, tetikliyor. ve 5 derecelik artışın üstüne bir 6 derece altı. daha geliyor. 11 derecelik bir artış oluyor ve bu diyor artık işte Yersinia pestis ortaya çıkıyor falan bayağı bir detay var. E, bir bakteri salgını. ikinci kara veba dönemi gibi bir şey yaşanıyor. Bundan bir tek şey yapan ülke Çin oluyor. Dediğim gibi Amerika ve Avrupa kuzeye göç ederek ve kuzeyde yeni bir birlik kurarak biraz ayakta kalıyor. Bir miktar insan hayatta kalıyor. Afrika ve Ama Avustralya... Ama insandan bahsediyoruz. Tabii. Muhtemelen. Onu vermemişler sayıyı. Herkes bildiği için vermiyor tabii bazı evet. şeyleri. <gülüyor> Av Avustralya ve Afrika'daki insan nüfusu tamamen E, silindi e, diyor yani hiç orada oralar insan yaşamına uygun değildi e, artık fakat bir tek Çinde e, bir şey ortaya çıktı e, değişik bir durum Çinde hala diyor hükümet biçimi e, merkezi olduğu için o sırada deniz seviyeleri hızlı yükseliyor bir yer o birkaç metre yükseliyor işte e, şimdi anlatamadığım Bazı erimeler yüzünden e, kıyılardaki ve sıcak yerlerdeki insanları organize bir şekilde Çin'in içlerine doğru göç ettirmeyi başarıyorlar ve nüfusun yüzde seksenini kurtarabiliyorlar ve ondan sonra da ikinci Çin Halk Cumhuriyeti kuruluyor bu. Tabi yazar da Çinli olduğu için biraz e, şey yapmış olabilir burada taraflı da. Olabilir. <gülüyor> olabilir. Belki haftaya şeyi konuşabiliriz. E, bunun ardından çok uzun bir analiz yapmaya başlıyorlar. Bunun nedeni neydi? Neden evet. e, bilerek bildikleri halde bu çöküşe izin verdiler çünkü çöküş işte 1988'de başlayan bu alacak aranlık çağı 2073'te sona eriyor ve 2074 itibariyle de e, şeyin çöküşü büyük çöküş adı verilen evet. e, olay gerçekleşiyor belki bir torunumu da davet ederiz o da 73 yaşında olacak 2000 doğumlu o değil mi 73 yaşında <gülüyor> e, Bize yönelik bir şey söylememiş aslında. Bir yandan sevinmedim de değil yani. Ne Biz oluyor? dediğin insanlık yani, Hayır hayır. <gülüyor> ee, hani İstanbul'da ne oldu mesela evet. bu kadar beş metre sular yükseldi falan. Biraz aslında bir mektup yazıp belki sormak, sormak lazım. lazım. Ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin durumuyla ilgili? Sormak Belki haftaya birazcık bunu konuşuruz çünkü bunun nedenlerini açıklamaya başlıyor. İki evet. tane neden söylemiş aslında onu söyleyip bitireyim. Bunun nedeni diyor Batı Uygarlığı'nın çöküşünün iki nedeni vardı. İki noktada tuzağa düştü Batı Uygarlığı. Bunlardan bir tanesi pozitivizm, ikincisi market, yani, e, piyasa köktenciliğiydi diyor. Piyasa köktenciliği ve... E, pozitivizmin batağına, tuzağına ve düştü ve buradan belki buna, çıkamadı. Belki şey de ilave etme. Yani içinde var zaten ama indirgemeci anlayış, yani o paradigmanın içinde hapsolduğu için evet. e, sendromu görüp e, onu hastalığın sebebi zannetmek. <gülüyor> Bence son derece ilginç e, ve zihin açıcı bir yazı. Evet. Gerçi ben bunu buraya getirip getirmemekte birazcık tereddüt etmedim de değil çünkü. Yani bize zaten kıyamet tellalısınız siz deyip duruyorlar senelerdir. hani Bir tane de hani tam distopya veya kıyamet alameti okumak doğru mu değil mi? Ama bence zihin açıcı yok, yok. bir yazı oldu Biz ve zaten, yazarları da Naomi Oreskes ve İlkonvey olunca Zaten en ilginç tarafı da mesela James Hansen'ın Dünyanın Gelmiş geçmiş en önemli bilimcilerinden biri halde hazırda NASA'dan. O da benzeri bir senaryoyu tamamen böyle bir senaryo ki Storms of My Grandchildren'da yazdı. Bilim Aynen. kurgu yazdı yani. Evet. Ve çok başarılı. Venus sendromu. Evet. Yani. Bunu üzerine bir gelecek hafta biraz daha konuşmaya devam ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın Açık Yeşil